İhlas Suresi Necm 36 De ki O Rab bir tek olan Allah'tır Samed olan Allah'tır Doğurmamış ve doğurulmamıştır ve hiçbir şey ona denk olmamıştır